Su hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuray Yüce. Su hakkında bu hafta 1 Kasım'da yani geçtiğimiz Cumartesi Dublin'de yapılan bir yürüyüş bir eylem e ve aynı zamanda pek çok başka yerde de İrlanda'nın İrlanda genelinde yapılan şehirde gerçekleşen. Ha, bir eylemden birazcık bahsedeceğiz. Edeceğiz. Su hakkı eylemi bu. Yaklaşık 150 bin kişi katılmış. Bu Reşim ve rakamlara göre. Belki daha da fazla, en az diyorlar zaten. Evet, e, bunun daha öncesi de vardı zaten. Yine Ekim ayında da yüz bin kişinin katıldığı yine Dublin'de yapılan bir eylem vardı. Daha Su öncesi hakkında. vardı, yılbaşı. Öncesi de vardı. Evet. Mart ayında bir toplantı yapılmıştı. Evet, ee, ve biz bir programımızda aslında e, Ekim ayında gerçekleştirilen eylemden bahsetmiştik. Hı hı. E, İrlanda genelindeki suyun özelleştirme politikalarının insanları nasıl sokağa döktüğünden bahsetmiştik. Ama 1 Kasım eyleminden sonra tekrar e, konuyu e, gündeme getirmek istedik. Önemli bir eylem çünkü su evet. adına. Evet. Ee, bunu yaparken de tabii ki e, oradan bir sesin e, yapması daha faydalı olacağını düşünerek e, Dublin'de yaşadığını düşündüğümüz <gülüyor> tam olarak <gülüyor> bilemiyoruz. Ama e, Mehmet e, Uludağ ile konuşacağız bu konuyu. Evet, hoş geldin Mehmet programımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. Evet. Dublin'de mi yaşıyorsun <gülüyor> Mehmet bu arada? 90, sonra. 1998 yılından beri Dublin'de yaşıyorum. Evet. Oo. Peki. Bayağı bir olmuş. Artık oralı sayılırsın yani. <gülüyor> Artık buralı yine, evet. evet. İki memleketliyim daha doğrusu hem Türkiye'li hem İrlandalı. Evet. Mehmet e, şimdi seni tanıtırken nasıl tanıtacağımızı e, konuşuyorduk. Sen People Before Profit Alliance'dan yani kardan önce halk birliği diye çevirdik biz ama bilemiyorum bu şekilde söylenebilir mi? E, kendini biraz anlatabilir Doğrudur. misin? Evet. Doğrudur. Ben e, e, kardan önce insan e, e, birliği ya da kardan önce halk e, diye de tercüme edilebilir birliği. Hı -hı. Bu e, sol sosyalist e, bağımsız e, e, çevrelerden oluşan aslında üyesi olduğum e, sosyalist işçi partisinin de büyük birleşeni olduğu bir e, siyasi parti 2005 yılında kuruldu. Ben de 2005 yılından beri hem Hı -hı. kurucu üyesi olarak e, hem de aktivisti olarak e, e, faaliyet sürdüğümüz. Parti hı hı. içerisinde. Evet. Bir de Mehmet şöyle bir şey vardı diye hatırlıyorum ben. 2014 yerel seçimlerinden önce sen de adaylığını sanırım koymuştun evet. değil mi? Evet. Yerel seçimlerde adaylığını koymuştum. Hı hı. Burada oy transferi sistemi var. Yani tek tek adaylara oy veriyorsunuz. Parti birden fazla aday bile adayla bile girse, yerel bölgesi. E, parti adına değil adaylara onu görüyorsunuz bizim partinin o bölgede tek adayı bendim yedi 7 sandalye bölgede 7. E, turda elendim seçimlerde fakat uçaklı bir çalışma geçti e, bir evet. takım ülke saldırılar vesaire de oldu o dönemde fakat buna rağmen çok ciddi bir başarı elde ettik yani partinden yarar anlamda sesinin solumunun çıkması anlamında hem de sol sosyalist argümanların seçim platformuna getirilmesi anlamında başarılı bir seçim kampanyası oldu Hı. Evet. Evet. Peki. Şimdi biz bu 1 Kasım'daki eylemi daha ilerleyen dakikalarda konuşalım istiyoruz. Bu 1 Kasım'a kadar gelen süreci, daha doğrusu 1 Kasım'ı doğuran süreci Baştan itibaren konuşmaya başlayalım mı Mehmet? Yani İrlanda'da e, senin makalelerinden faydalanarak aktarmıştık. Daha önceki programda e, suyun ayrı bir e, fiyatlandırması olmadığını... E, ...zaten e, vergiler içerisinde e, suyun e, kısmen de olsa ücretinin e, alındığını... Ve ayrıca e, suyun anayasal hak olarak da İrlanda'da tanındığını e, ifade etmiştin. Evet. E, ama e, bir süreç yaşanıyor ki e, tarihi 2008 ne, ne zamana dayanıyor? E, 2008, krizi 2008 krizine mi dayanıyor bilemiyorum. 2008, evet. Hı, ondan itibaren ise suyun özelleştirilmesi daha doğrusu e, suyun e, bir daha fiyatlandırılması söz konusu. Ve buna karşı da gelişen bir toplumsal hareketten bahsediyoruz. Evet. Evet, söz de diyelim. Tamam. İsterseniz ben çok kısaca bir 2008'e Bu Geçen son 5-6-7 yıllık süreçte neler oldu ondan çok kısaca bahsedeyim. Çünkü şey anlamda önemli bu. Hani hem niçin su konusunda böylesine ciddi bir patlama oldu toplumsal patlama hem de bu toplumsal patlamayı ortaya çıkaran işte toplumsal ekonomik sosyal koşullar nelerdi, nerelerden buralara geldik onu isterseniz hı -hı. çok kısaca anlatayım. Çünkü şey anlamda önemli bu. Tabii, hem hı -hı. su hakkı anlamında önemli hem de toplumun Çalışanları, ezilenleri, ne bileyim işçileri, işsizlerinin düşünceleri ve tarz bu dönemi. İsterseniz ondan kısa bahsedeyim. Tabii tabii. Şimdi şeyi hatırlarsınız belki. Bu arada sesim geçen e, cumartesi gününden dolayı çok kısık ve... Protestolardan <gülüyor> slogan attın umarım herhalde. De, umarım duyuluyordur. <gülüyor> yani çok güzel geliyorsunuz. 2008'e kadar... Türkiye'de de dünyanın pek çok yerinde de bir İrlanda e, mucizesinden bahsedildi işte İrlanda Kore kaplanı gibiydi işte hmm. ne gibi dış yatırımların çok ciddi olarak geldiği büyümenin çok hızlı olarak e, e, gerçekleştiği zenginleşmenin çok ciddi bir boyuta yükseldiği falan gibi bir takım şeylerden e, haberlerden e, Haberleri hatırları hep beraber. Hı hı. Türkiye'de de çıkmıştı bu takım bu, bu haberler. Hı hı. 2008 yılına gelindiğinde hı. bu dünyada Amerika merkezli ve Avrupa'ya da sıçrayan krizden en çok etkilenen ülkelerden biri İrlanda oldu. Şöyle ki e, örneğin 4,5 milyon nüfuslu ülkede 2008 kriziyle birlikte bir anda e, özel sektör bankaların 100 milyar euronun üzerinde bir açığı olduğu ortaya çıktı. Hmm. İnşaat sektörü, şişirilmiş bir inşaat sektörüydü. Ev fiyatlarının çok arttığı, spekülatif ev, ev alım satımlarının e, yapıldığı, evin konutun daha doğrusu ki o da bir insan hakkıdır. Artık e, hmm. ekonomik spekülasyonlara e, e, maruz bırakıldığı bir dönemde Böylesine bir açık, bir anda tabii ülkenin çok ciddi bir e, e, sorun olarak geldi. Ve 2008'den bu yana aslında İrlanda'nın yaşadığı kriz, işte İspanya, Yunanistan krizinden çok farklı değil. Hı hı. Örneğin 2008 yılında olsalarında %4'lerde olan, 3.6'larda olan işsizlik bir anda 6 ay gibi bir zaman içerisinde %14'e fırladı. Hı. Ve ciddi bir, Çok bir işsizlik. işsizlik çıktı ülkede ortaya. Ee, tabii toplumda tepkiler oluşmaya başladı. Özellikle sendikalardan ne bileyim işte e, e, işçi sınavından, sosyal e, e, haklarla ilgili örgütlerden, sivil toplum kuruluşlarından krizin farklı e, e, yönlere yönelik tepkiler oluşmaya başladı. Mesela bu dönemde neler oldu? Örneğin eğitimde bir özelleştirme ve kesintiye gidilmiş. ...diği anlamda, sağlık özelliğinde ciddi darbeler yediği... ...yani şöyle söyleyeyim... ...acil servislerin kapısında 72-80 saate kadar bekleyen insanlar var... ...onlarca... Hmm insan hmm. her akşam bu ülkede. Örneğin Avrupa'nın bir başkentinden bahsediyoruz. Çünkü dünya evet. herkes de değil. Hani Genel tanımlamasıyla. Ondan sonra acaba sosyal güvenlikte kesintiler oldu. İşsizlik de kesimtiler oldu, oldu. İşsizlik ödemelerinde vesaire. Ve bunun üzerine bu işsizlik olanlar artınca ülke ciddi bir fakirleşmeye girdi. Yani işte 500 bin kişi kadar bir rakamdan bahsediyoruz. işsiz olan 4.5-4.7 milyon masası bir ülkede hmm. bu tabii çok ciddi evet. bir rakam. Bu süreç içerisinde <gülüyor> Bu tepkiler, bu toplumsal ıı, patlamalar çok büyük ıı, ıı, şekillerde gelişmedi. Çok organize ve çok örgütlü şekillerde gelişmedi. Belki sorun sorun ele alındı bir takım ıı, şeyler. Fakat daha önemli bir şey oldu. Yıllarda tarihinin tüm zamanları boyunca hep ya iktidarda olmuş ya muhalefette olmuş. Çoğunlukla iktidarda olmuş. Merkez Sağ Partisi 1920'lerden işte bugüne ilk defa ciddi bir oy düşüşü yaşayarak yapılan seçimlerde 2011 seçimlerinde hı hı. ilk defa neredeyse ortalıktan yok oldu. Yani %40'lara varan e, oy oranları 2011'de yapılan seçimle yüzde 13'lere falan düştü ve iktidar değişti gelen seçimlerde. Fakat giden iktidar zaten o dönemde olmadan önce yani devrilmeden önce IMF ile işte Avrupa Bankası, IMF Avrupa Birliği ile bu 100 milyar üzeri özel yatırımcı sermayedar borçlarını devlet doğurcu olarak karşı zaten bir takım anlaşmalar yapmıştı. Örneğin şöyle ki halen bu anlaşmanın metnini açık bilmiyoruz. Açıklamıyor devlet bu anlaşma içerisinde neler var neler yok. İşte bu anlaşma gereği IMF'ler yapılan anlaşma gereği İMEF'in krediler alındı. Bu krediler e, banka e, hissedarlarına e, ki uluslararası hissedarlar da var bunun içerisinde e, bütün borçları ve e, potansiyel kazanımları da dahil olmak üzere e, ödendi ve şu anda devlet 130 milyar gibi bir borcun altına girmiş durumda ve bu borç da bir <gülüyor> çıkıyor tabii. İşte ana. <gülüyor> Arın bir kısmı ödendi. Her iki yılda bir 9 milyar IMF faiz ödüyoruz. Ve bütün bunlar işte önce eğitim, sağlık, toplu konu ulaşım, toplu konuk vesaire gibi sosyal hizmetlerden, devletin yap yapması gereken sosyal hizmetlerden kesilerek yapıldı. Evet. Ülke fakirleşti. Yani bunun hakikaten daha başka bir açıklaması yok. Ülke de insan fakirliğe uğradı. Örneğin şöyle söyleyeyim, 130 bin çocuk açlık sınırında yaşıyor İrlanda'da. Yani daha önce diyeceğim size ilk gelen şey yani Küçük bir mülk 130 bininden bahsediyoruz Vedat. 130 hmm. bin çocuk açlık açlık sınırında yaşıyor bu ülkede. Fakirlik fakirlik sınırında yaşayan 30 bin çocuk var örneğin ülkede ve hmm. şey evsizlerin dışarıya göç etmek zorunda kalanların sayısı giderek artıyor. ve da 50 bin insan. Yetişmiş insanlar da dışarıya göç veriyor. Şu an biraz dışarıya göç veren bir ülke. Şey. Neyse, lütfen çok uzatmayın. Ee, Seçimler sonrasını iktidara gelen seçim hatlarıyla başka bir merkez sağ olan parti bir takım vaatilerle geldiler. Tabii, örneğin İşçi Partisi'nin bütün kesintileri geri alacağı, işte İNF'ye olan borçlar yeniden pazarlığa tabi tutacağı gibi vaatleri vardı. İş, i̇şsizliği kaldıracağı gibi vaatleri vardı ve e, halk inandı tabii. Oy verdi İşçi Partisi'ne. İlk defa tarihinde İşçi Partisi e, sendikalarında desteğildi bir kısım sendikaların da iktidara geldi. Fakat bir önceki iktidarın bütün uygulamalarında bütün vaatleri İNF'ye olan vaatleri birer yüz yerine getirmeye devam ettiler. <gülüyor> evet. ...şimdi bu genel seçimler biraz toplumun... ...şeyini tabi... ...gerginliğini ve sinir keskini aldı... ...çünkü bir umut vaat etmişti... ...fakat bu umut çok çabuk bir şekilde söndü gitti ilk olarak yaptıkları şey geçen yıl bundan 16 ay önce daha doğrusu konutları tekrardan vergilendirme ikinci bir konut vergisi e, e, e, uygulamaya getirdiler. Yine bu IMF'nin direkt e, e, şeyle emriyle olan bir konut vergisi. Örneğin Yunanlıdaki her vatandaş ev tipi e, vesaire ne olursa olsun yılda 250 ila 450 euro arasında ikinci bir konut vergisi veriyor. Verdiği vergiler düzenli çünkü bu IMF'ye olan borcun ödenmesi için, hmm. için gerekli bir son. Hı -hı. Burada çıkıyor, protestolar oldu. 10-15-20 bin, 30 bin kişi sokaklarda gösteriler yaptı. Fakat devlet bir şekilde yasal bir açık olarak konut vergisini gelir vergisi haline dönüştürerek gelirlerimizden aldı. Yani boykot etme gibi bir şansımız olmadı. Hı hı. Hemen ardından da su, su vergisi. Yani İrlanda'da su vergisi sizin de bahsettiğiniz gibi genel vergilendirme sistemi içerisinden alınan bir ve Evlerde saat yok, gelir hı hı. vergisinden alınan bir ve su bir, anayasal güvence altında. Yani su hakkı daha doğrusu. Fakat Hı. bu iktidarın e, yaptığı uygulama bütün bunları değiştirip öncelikle saat takılması daha sonra suyun özelleştirilmek üzere şu anda devlete bağlı bir şirket tarafından e, suyun dağıtımının yönetilmesi gibi bir şey ifade ediyor bu ekonomik olarak. Ee, örneğin 3 kişilik bir ailenin yıllık e, şu anda verdiği yerinin üzerine ödeyeceği su miktarı e, su parası 250 ile 600 yıl arasında. olur da tam olarak bilmiyoruz. Hmm. Değişen bir rakam. Konut vergisi ve diğer kesimcilerin üzerine su hakkı konusunda İrlandalılar zaten 90'lı yıllardan gelen bir öfkeleri var. Çünkü o dönemde bir özelleştirme çalış çalışması yapılmıştı. İrlandalılar, e, İrlandalı halkı e, e, Öfkesini sokağa taşındı. İşte 2014'ün başında öncelikle saat takılmasına ilişkin yerel proses, protestolar gündeme e, geldi. Daha sonra 2014'ün yine o, ilk aylarında birkaç konferans düzenlendi. Bolivya'dan örneğin su aktivistleri, iki Bolivya'dan midir bu konuda? Meksika'dan hı hı, su tabii. aktivistleri geldi konferansta konuştu ve yerel üzüklendiler bazında bir faaliyet, bir su hakkı kampanyası başladı. Ve son üç dört ay içerisinde bu su hakkı kampanyasına İrlanda'nın beş sendikası fiil e, destek vermeye ve bu kampanyanın partisi olmaya karar verdi ve bir anda kampanya yerel kampanyalardan genel ulusal bir kampanya haline dönüştü ve mahalle mahallene, mahalle mahalle örgütlerden kampanya birimleri e, e, delegeler üzerinden e, Dublin'de e, kampanyanın ilk büyük e, protesto eğilimini gerçekleşti 11 Ekim'de ve 100 bin kişi. Bu en son e, savaşa karşı 2003 yılında 100 bin kişi toplanmıştı İrlanda'da. Onun dışında ülke tarihinde bu, bu oranda bir rakam. Çok yok açıkçası 1910'ların başında gitmezsek. 100 bin kişi sokaktaydı ve bu delegeler üzerinden yine bu kampanyanın büyümesi ve hükümet geri adım atana kadar ve su hakkını tamamen olduğu gibi tanıyana kadar ve bütün ücretlendirme planlarını ortadan kaldırana kadar bu kampanyanın büyüyerek yaygınlaşması kararları alındı. Bu kararların alınış şekli de aslında. Mahalle, mahalle örgütlenen kampanya genel temel talepler üzerinde organize olurken işte her bölgenin kendine özel, kendine özgü talepleri de vardı. Bu taleplerin de seslendirilmesine imkan verildi bu kampanyada. Dolayısıyla tepeden işte 3-5 kişinin sendika Bürokrasisi içerisinde ya da ne bileyim 2-3 siyasi sol partinin e, e, denetiminde gelişen bir kampanyadan ziyade çok taraflı, çok çeşitli e, e, unsurların demokratik bir organizasyonla büyük bir kampanya haline geldi. Ve 11 Ekim'de 100 bin Orada alınan bir kararsa 1 Kasım'da tüm da tüm bölgelerde e, hayatın durdurulması Peki. kararı. Yine demokratik. Evet. olar olma bir krizdi ve 150 bin kişiye göre rakamlar ee, şu anki rakamlara göre galiba 180 bin kişinin üzerinde yüz değişik. ...kendide kasada da eylem yapıldı 1 Kasım'da. Evet, evet çok Mehmet, güzel. E, öyle güzel anlattın ki yani... ...herhangi bir Kırmızın soruyla öyle. destek... <gülüyor> <gülüyor> ...ya da açmaya gerek günlere, olmadı. <gülüyor> umarım, <gülüyor> ama şöyle bir şey yapalım yok, yok. Mehmet. E, bir şarkı arası verelim. E, yaklaşık 2-3 tamam. dakikalık bir şarkımız Hı -hı. olacak. Ondan, Ondan sonra, sonra bir Kasım'ı ve... ...10 e, Aralık'taki... E, e, ...eylemi e, Hı -hı. konuşmaya çalışalım. Biraz e, daha geleceğe yönelik Çok faydalı şeyle. bilgiler anlatıyorsun şu anda. O yüzden kesmeden bu Hı -hı. ana kadar... Gel Geldik ama bir 2 3 dakikalık ara. <gülüyor> evet. Şimdi uh, The Dubliners'dan dinliyoruz. Go to See No More. When first I landed in Liverpool I went upon a spree. The money alas, I spent it fast got drunk, as drunk could be. And when that me money was all gone, t'was then I wanted more. But a man must be blind to make up his mind to go to sea once more. Once more, boys, once more. Go to sea once A man must be blind To make up his mind To go to sea once more I spent the night With Angeline too drunk to roll in bed Me watch was new And me money too In the morning with them She'd fled And as I walked The streets about The whores they are It roar There goes Jack Sprat, The poor sailor lad He must go to sea Once more Once more boys Once more Go to sea Once more There goes Jack Sprat, The poor sailor lad He must go to sea Once more And as I walked the streets about, I met with the rapper Brown. I asked him for to take me on, and he looked at me with a frown. He said, "Last time you was paid off with me, you caught no score." But I'll give you a chance, and I'll take your advance, and I'll send you to sea once more, once more. Evet su hakkında konumuz Mehmet Uludağ People Before Profit Alliance Kardan önce halk ya da insan birliği diye çevirebileceğimiz ee, Mehmet bize 1 Kasım'da olanları anlatıyordu 1 Kasım'dan öncesini de anlatıyordu İrlanda'da su hakkı için büyük bir mücadele devam ediyor bir senedir Onun öncesini nasıl bu noktaya geldiğimizi anlatıyordu Ve 1 Kasım'a gelmişti Evet Şimdi bundan sonra e, 1'de 10 Aralık'ta bir eylem olacak Onunla ilgili ne gibi çalışmalar yapılıyor Mehmet Bizimle paylaşabilir misin onları Tabii ki hemen 1 Kasım'da alınan karardan bahsedeyim Yine 1 Kasım'da e, e, mahalle örgütlerinin ve merkezde toplanan, yapılan tartışma sonucunda 10 Aralık'ta meclis bölgesinin, meclisin yine 150-200 bin kişiyle kuşatılması kararı alındı. Yani ikinci bir Meclisi gösteri basacaksınız yani. alındı. Evet. Çünkü... Bugüne kadar hükümetin tavrı zaten yani hükümet rahattı güne kadar çünkü işçi partisi ve merkez sağ koalisyonunda oluşan hükümetin büyük bir çoğunluğu var ve aralarında koalisyon iktidarı olmasına rağmen hiçbir çatmak yok yani neoliberal özelleştirici politikaları izlemede hiçbir çatmak yok aralarında. Tek sesler ve bugüne kadar bir rahatlıkları vardı toplumsal hmm. tepkinin düşük olmasından dolayı ve bu nedenle ne biraz ne hazırlıksız oldu. yakalandılar bu su hakkı. ...ve bugüne kadar çok ciddiye almak... ...fakat bir kasından sonra... ...ağız değiştirmeye başladı hükümet... ...ve şu anda birkaç kere adım atmak... Hı hı. ...mesajlarla veriyor... Fakat biz yine de 10 Aralık'ın çok önemli bir tarih olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizim taleplerimiz, hükümetin işte A seçeneği olmazsa B seçeneği, A vergisi olmazsa B vergisi tehditlerine boyun eğmek değil. Çünkü toplum hakikaten artık bıçak kemiğe dayanmış durumda. O 10 Aralık'ta ya su hakkı tamamıyla bizim olacak, ya su ücretlendirilmesi projesi ve özelleştirme politikları tamamıyla ortadan kaldırılacak ya da biz bu evlenlere hükümetin işte üfası noktasına getirecek kadar ülkeyi devam edeceğiz. 10 Aralık'ın şöyle ilginç bir ön ön ön ön baş. ilk defa 10 Aralık'ta belki de geçtiğimiz 15-20 yıl içerisinde yine da sendikalar çalışma saatleri içerisinde hafta içinde bir grev değil ama iş durdurma kararıyla bu çağrıyı yaptılar. Yani çalışanların, emekçilerin de sokakta olacağı, hafta sonu dışında sokakta olacağı ve ülkenin ekonomik olarak bundan etkileneceği Tüm ekonomik olarak bir eylem bu saat birde on Kasım'da da on e, olacağız parlamento Mehmet 5 e, sendika destekliyor diyorsun bu sendikalar hangi iş kollarında? E, bunların çoğunluğu üçü üçü e, şey e, kamu sendikalar. Fakat içerisinde özel sektör, hizmet sektörü, otelcilik e, vesaire turizm alan, alan, alanında da finans, banka sektöründe, özel sektörde de örgütlü sendikalar var ki bu çok önemli bir şey. Bir hı. ülkede bugün kadar özel sektör, kamu sektörü e, ayrımı yaratmaya çalışıyor sürekli. Hı hı. O çok önemli. Fakat şöyle bir bilgi vermekte fayda var. Ee, iktidarın küçük ortağı işçi partisine organik olarak bağlı olan bir sendika var. Ee, en büyük sendika o ülkede ve o sendika aktif olarak su hakkı kampanyasına e, destek vermedi. Ee, sendika liderleri e, aynı zamanda işçi partisinde üyeleri. Fakat hı hı. şu anda aynı şekilde bu sendikada kendini köşeye sıkışmış durumda buluyor. Çünkü sendika üyesi işçiler sokaktalar sendikada hı hı. bir karar almasa bile ve o sendikanın da eninde sonunda bu kampanyaya aktif olarak katılacağını katılmak zorunda kalacağını Ay, bu çok iyi bir gelişme olur evet, ee, evet yani bir e, kasım e, oldukça iyi geçtiği anlaşılıyor ee, evet. ki sonrasındaki açıklamalardan da aslında geri adım attırmaya başlamış durumdasınız. Ee, ama 10 Aralık'taki evet. e, eylem e, çok daha önem kazanmış durumda. Bu aynı zamanda bütün aslında bu dünyadaki uluslararası su hakkı hareketlerini de e, çok güçlendirecek bir e, evet, tablo. Evet. De. Çünkü e, aynı meseleyi örneğin Detroit 2008 krizinden etkilenen evet. ve iflas eden bir şehir ve orada şu anda 80 binden fazla insanın bizzat Suları sularının kesiliyor. kesilmesinden ha. bahsediyoruz. Aynı şekilde Atina, Selanik ve Türkiye'de çok net bir biçimde ön ödemeli sayaçlar olmasa bile her gün artan su faturaları bir yandan da aslında bizde susuzluk diye bir problem de var ee, yani bu sene yaşamamış olsak bile önümüzdeki yakın tarihlerde e, ciddi bir su krizinden karşılaşacağız ve bu da önerilecekler çözüm e, de çok belirgin aslında şimdiden suyu korumak adı altında suyun fiyatını arttırmak üzerine e, hmm. hareket etmeye evet, başlayacaklar. Ben bir şey söyleyebilir miyim suyun korunması ile ilgili yani hmm. bu, iktidarın, bu özelleştirme endeks iddiaların temel e, galiba dünyadaki temel yap. Bunu, örneğin evet. İklam'da da %40'a varan kaçak var su tesisatlarında. Tesisat Hı -hı. son 60 yıldır yenilememiş yani devlet evet. yatırım yapmamış. Yani nasıl oluyorsa bir gün IMF bu ülkeye geliyor suyunuzu satacaksınız diyor ve devlet bize suyun korunması suyun tedarikle kullanılması konusunda bir anda dersler verdiğine kalkıyor. Bir yani anda Benzer bir yani durum tabii. E, Türkiye'de de aynı şekilde daha yeni Veysel Eroğlu'nun bir açıklaması vardı. E, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'deki bu kayıp miktarının bakın kaçak demiyoruz kayıp miktarının yani iletim hatlarında hı hı. oluşan kayıp miktarının e, kimi yerlerde %40, %40 ve 50, %50 arasında %50 arası, evet. olduğunu bir periyot belirlemişler bu kayıp oranlarının azaltmasına ilişkin azaltılmasına ilişkin büyük şehirlerde ilk 5 yıl içerisinde %30, 30 çekecek. devam eden 4 yıl içerisinde ise %25 oranında azaltacaklarını ifade etmişler. Yani uzun erimli bir program çıkartıyorlar ama bunlar çok daha yakın takvimlerde yapılabilir. Özellikle evet. altını çizmek lazım. Bu susuzluk meselesinin bu kadar yakın bir tarihte ya da can alıcı bir noktada olduğu bir durumda çok daha yakın bir tarihte bunlar yapılması gerekiyor. Hı -hı. Bir yandan da tabii senin söylediğin gibi bu hep ücret artışlarıyla su kullanımının tasarrufunu dayatmaya çalışıyorlar. Oysa Hı -hı. gri su... Kullanım suyu ayrımı yapılabilir. Aynen. İçme sularımız musluktan akılabilir. Ambarajlı sular yerine. Yani hayata geçirebileceğimiz kolektif çözümler çok fazla. Ama hep şey mantığı ilerlediği için, krizin faturasını yoksullara, emekçilere ödetme mantığı ilerlediği için tek önerecekleri bu. Umarız 10 Kasım'daki eyleminiz güçlü geçer ve kazanımlı geçer. Ki bu bütün biz kazanmış olacağız evet, çünkü. Evet, dünyadaki hak talebi ne destek olur. Evet. Umut ee, sağlıyor, çok teşekkür ederim. Ben de Türkiye'deki su hakkı kampanyasını takip ediyorum, değişik web değişik haberlerden. Bence de bu e, uluslararası bir dayanışma. E, bunu aynı zamanda da dayanışma unsuru aslında da çünkü Hı. su hakikaten hepimizin insadan insanlar olarak ve suyun ticaretleştirilmesi, suyun bir takım e, uluslararası kar e, amaçlı bir e, dev şirketlere devredilmesi tamamıyla bizim insan hakkımıza, yerel ve ülkesel ve uluslararası demokratik haklarımıza ciddi bir saldırır ve eğer suyu koruyacaksak öncelikle tesisatları yenileyelim alternatif su koruma yöntemlerini gündeme getirelim. Ne bileyim ondan sonra cıma, e, bu, bu, bu, bu yeterli teknolojimiz, yeterli bilgimiz, yeterli mühendislik gücümüz var fakat bunu yapmak yerine her şeyde olduğu gibi değil iş olarak özelleştir. arkasından piyasanın e, bunu e, piyasanın kurallarına terk etme ne yazık ki bu sefer e, İrland da galiba olmayacak. Ev konusunda başarılar, Su konusunda elimizden geleni yapacağız. Evet. Biz de takip etmeye devam evet. edeceğiz Mehmet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Değerli ediyoruz. bilgileri bizimle paylaştın oralardan. E, İrlanda'ya dayanışma ilan, Sevgiler. <gülüyor> evet. İrlanda'dan da size sevgiler ve başarılar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet. Su hakkında Hoşçakal. bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı